İsti'ane'nin delili nedir? Allah-u Teala'nın şu ayetidir. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in iyyâke na'budu. Bunu her zaman Fatiha'da okuyoruz. Ancak sana ibadet ederiz. Ve iyyâke nesta'in ancak senden yardım isteriz. Nedir isti'ane? İsti'ane Arapçada elif, sin ve te harflerim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 zihinlerinden geçirecek söylüyor. Diyor ki benim şeyhim, ben yetiş dediğim zaman yetişmeye kadirdir diyor. Ona güvenmem lazım, itimat etmem lazım. Değil mi? Onun ve onun diyor, ve onun diyor, önünde benim boynu bükük, zillet halinde bulunmam lazım. Baktığınız zaman adamların, şeyh efendilerinin orası. yanında mezarların, türbelerin huzurundaki hallerine muhakkak ne görüyorsunuz? Bir zillet. Bakın adamlar türbenin başına oturmuşlar. türbeler aralarında 30 santim var. El açmışlar. Korku var, zillet var, güven var. Değil mi? Bunların hepsini evet, taşıyorlar. Evet. Diyor ki... İbnül Kayyım Rahimahullah, Allah'a istiğane etmek, Allah'tan yardım istemek, Allah'tan yardım talebinde bulunmak şu üç şeyi içerir. Kemal el-zul lehu. Yani zilletin en zirvesini içerir. Zillet. İki, ma'assikati bihi, Allah'a güven. ve itimad aleyhi, ona...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 Yübede illa Allah, vla yustaganu illa bii. Din nedir diye sorulacak olursanız, Şeyhülislam diyor ki, din şudur. Allah yübede illa Allah, ibadet ancak Allah ibadetin ancak Allah yapılmasıdır. Vla yustaganu illa bii. Ve yardım ancak Allah'tan, Allah'tan istenmesidir. Yani dinin tarifini yapmak istiyorsanız, dinin tarifini bunu yapabilirsiniz. İbadet Allah ancak Allah'a yapılır, yardım ancak Dikkat ederseniz bu tarife göre dinin tarifinde ne var? Tam bir zillet var. Boynu büyüklük, acziyet var. Zaten din bu manaları içeriyor. Korku, ne, muhabbet, tazim, yüceltme ve bununla birlikte zillet. Bununla birlikte zinnet. Diyor ki, Şeyhulüsemin teymiye rahimahullah yine, İyyâke na'budu, dediğimiz zaman namazda, burada ne işaret var? Allah'ın ubudiyetine işaret var. İyyâke na'budu. Yani ibadet yalnızca Allah'a yapılır. Ve İyyâke nesta'in işaret var? var? Rububiyete işaret var. Çünkü rabliye gereği yardım isteyenin yardımına ne var? İcabet eder. İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in.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 Ge geçmişle alakalı sabır, teslim olmak ve rıza. Gelecekle alakalı Tevekkür. tevekkül etmek ve istiane. Sürekli Allah'tan buna ne yapmak? Ispart yardım istemek gerekiyor. Istemek gerekiyor. Evet. Diyor evet. ki ilim ehli istiane hususunda yardım talep etme hususunda kula en çok yardımcı olacak zikir hangi zikirdir? Evet. La havle ve la kuvvete illa billah, İllâ billah. kerimesidir. Tabi.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 Hayy ala s dediğinde biz ne diyoruz? <gülüyor> Niye? Niye diyoruz? Allah'ım bize bu namaza gitmeye bize yardımcı oluyoruz. diyoruz. Şeyh Hulusi Rahim diyor ki çoğu insan diyor bu kelimeyi bu kelimeye ne deniyor? İsti'ane deniyor. Bu kelimenin adı zikrin adı isti'ane. İsti'ane zikri. Birçok insan diyor bunu nerede kullanıyor? Sinirde, Ne İstirca. istirca? İnna lillahi ve inna ileyhi Yani Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Musibet halinde kullanıyor. Yanlış. Yani bu kelimenin bu kelimenin yeri la havle ve la kuvvete illa billah kelimesinin yeri Allahu Teala'dan bir ibadet için ne yapmak, yardım istemek için kullanılır. Diyor ki Şeyhül İslamî Taymi rahimahullah, "Taaemmeltu enfa'a'd du'a." Duaların diyor, en acaba faydalısı nedir diye düşündüm diyor ki Fe izahu ve sualullah el avn ala Bir de gördüm ki diyor bir de baktım ki Allahu Teala'dan yardım istemek olduğunu gördüm. Bunu da diyor nerede gördüm? Fil Fatiha. Fatiha'da gördüm. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de de Allahu Teala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 Ve kavminin yanında da Firavun ve Firavun'un avaneleri tarafından sürekli sıkıntı görmüş bir peygamber. Diyor ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de, bizlere zikrederken, Firavun'un öncü, önde olan, ileri gelenlerinden bahsediyor Allah-u Teala. Diyor ki, Firavun'un kavminden önde gelenler, ileri gelenler, bakanları, yardımcıları dediler ki, Etediru Musa ve kavmihü li yefsidu fi'l Musa'yı başıboş serbest mi bırakacaksın? Ta ki o yeryüzünde böylece fesat çıkarsın. Seni ve senin ilahlarını terk etsin. Yani diyor, ki Musa'yı niye başıboş bırakıyorsun? Firavun'un ileri gelenleri. Musa böylece yeryüzünde fesat çıkaracak. Bakın batıl ehli her zaman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 Kale <gülüyor> bizler onların çocuklarının öldüreceğiz, kadınlarının da ne yapacağız? Hayatta bırakacağız. O <gülüyor> kahirun bizler bu topluluğun üstünde neyiz? Kahredici güce sahibiz. Kim diyor bunu? Firavun diyor. Kale <gülüyor> bakın Musa Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam bu tehdidi duyunca kavmi korkuyor. Musa Aleyhisselam bakın ne diyor? Diyor ki Kasım, İsta'inu billahi vasbiru. İsta'inu billah. Allah'tan yardım, Allah'tan yardım, yardım, diyor. yardım isteyin diyor. İsta'inu billah. Vasbiru. Ve ne Sabredin. Edin. Allah'tan yardım isteyin. Sabredin. Ve sabredin. Demiyor ya bu. Efendiler, Peygamberler, atamız Adem, türbeler, kabirler, çınlar, bunlar hayır. Direkt sığınılacak tek bir makam akla geliyor. O da ne? İstayinu billah. Allah'tan ne yapın? Yardım ee, isteyin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bir meşhur hadisi biliyorsunuz. İbn Abbas alayhi sallam, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in arkasında bineinde oturuyor.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 Allahutaala sürekli ne yapacaksın? Böyle yahfazka, yaparsan muhafaza edersen Teala sürekli yanında bulursun. Ve iza salte feselillah. Ey çocuk, istediğin zaman yalnızca Allah'tan yardım iste. Talep ettiğin zaman, bir şey istediğin zaman. Ve iste anta billah. Yardım talebinde, medet isteğinde bulunduğun zaman ancak bunu kimden istediyor? Allahu Teala'dan ister. Ya bakın birisi Musa, birisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.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 İttiş Abdülkadir ilanı diyor değil mi? Bunları alemi bir şekilde söylüyorlar. Aleni bir şekilde başları sıkıştıkları zaman söylüyorlar. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bizlere İyyâ kene ve iyyâ kenesta'in dedi diyor. Tabi isti'ane mahluk ile yani insanlardan bir insanla isti'ane yapmanın ondan yardım talep etmenin caiz olduğu yerler var mı? Var. Yardım talep etmenin caiz olan tarafları var mı? Var. Öncelikle yardım talep edilen mahlukun hay olması gerekiyor. Diri olması Diri gerekiyor. Ölünün sana icabet etmeye gücü yeter mi Çakır abi? De etmez. etmez değil mi? Ölü sana icabet edebilir mi? Edemez. Hay olacak. İki, gücü yeteceği bir şeyi isteyeceksin.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 ve yanında değil, uzaklarda. Ona sesleniyor. diyor Şeyh Efendi. Bana diyor. Şunu ver, şunu getir. Burada ne yapmış oldu bu kimse? Şirk işlemiş oldu. allah Teala'nın vasfı olan, Semih sıfatı olan vasfında, sıfatında Allahu Teala Teala'ya bu kimseyi ne yapmış oldu? Şirk koşmuş, ortak koşmuş oldu. Yani istiyanenin caiz olduğu yer bir hayatta olacak, iki gücü yetecek, üç hazır olacak. Bu şartlar olursa isyanı caizdir. Allah Teala ne diyor? Ve taamenu alal birri takva. takva. ve iyilikler konusunda birbirinize ne yapın? Yardım edin, yardım edin. Ha, demek ki birbirimize yardım etmek caiz. Birbirimizden yardım talep etmemiz de caiz. Ama ne zaman? Bu şartlar dahilinde. Hayatta olacak.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 Evet. İşitme işitme ismi Allah-u Teala haydır Ölü değildir Diridir Semih ise işit, her şey iştendir Yani ne yapıyoruz Bu insanlara diyoruz Sen niye Diyelim ki türbedeki adamdan istiyorsun Diyor ki o diyor ölmez Bunlar diyor Bunlar diyor kabire girdikten sonra diyor Kınından çıkmış kılıç gibidir diyor Tasarrufu daha da artar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 Yüzbinlerce binlerce takip ettiğine, sesini duyduğuna, onu gö gözetip kolladığına ne yapmakta? Hepsine inanmakta. Bunlardan dolayı bu nedir? Şirktir. allah Teala rububiyetinde ve uluhiyetinde şirktir. Rububiyetinde şirktir çünkü isim ve sıfatlarında ne yapıyor bu ölüye? allah Teala'nın sıfatlarını veriyor. İki, ibadet. Dua bir ibadettir. Ancak Allah yapılması gerekiyor. Talep. Bunu ne yapıyor? Allah'tan başkasına yapıyor. O halde Allah-u Teala'ya ubudiyetinde, ilahlığında bu kişiyi ne yapmaktadır? Şirk koşmaktadır. Demek ki yani ölüye seslenmek, ölüden yardım istemek Allahu Teala Teala'ya hem rububiyetinde hem de uluhiyetinde şirk koşmaktır. Şirk koşmaktır. Yeryüzünün en büyük günahıdır. Subhanakallahumma ve hamdik.